Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah Namaz kıraatinde sure sıralamasına riayet etmemek mekruh mudur? Böyle bir kerahet söz konusu değildir. Çünkü mekruh olabilmesi için sünnete aykırı davranmak gerekir. Ancak Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'den gelen sahih rivayetler var ki önce bir sureyi okuyor daha sonra onun gerisinde olan sureyi namazlarda zaman zaman okuduğu okuduğuna dair rivayet var. Ancak Allah Resulü ve sellemin genellikle yaptığı Kur'an-ı Kerim'in sıralama şeklindeki sûrelere uymasıdır. Ancak bazen o birini de yaptığına dair rivayet olduğu için böyle bir şeyi yapmak mekruh değildir. Ve hadihi vallahu alem ve sallallahu ala nabiyina Muhammed ve ali Muhammed